94.9 Açık Radyo'da Kamuslu Güreş başladı. Ee, Kamuslu Güreş'i önce bir açıklayalım. Yeni yılın ilk programındayız çünkü. Evet, herkesin yeni yılı kutlu olsun diyelim. Evet, güzel bir yıl olsun. Barış dolu. Umut dolu. Umut dolu. Sevgi dolu. Evet, e, biz e, mesleklerle e, devam ediyoruz. Ancak ne yapıyoruz? Tabii yeni yılın ilk programı diye birden e, bir sürü dinleyen <gülüyor> olmuyor belki ama biz e, ilk programı olması hasibiyle bir açıklayalım dedik. Kamusla güreş ne demek? Kamusla güreş olmaz diye bir söz var. E, eski bir söz. E, kamus Sözlük demek ve sözlükle güreş olmaz bir e, sözcüğün anlamı vardır ona yeni anlamlar uydurmayınız Yugate bakınız anlamına geliyor ancak biz Kerem arkadaşımla e, bir sözcük seçip onunla güreşiyoruz yeni yeni, yeni evet. anlamlar buluyoruz bazen de yeniliyoruz sözlüğe ve aynı anlamlarda takılıp kalıyoruz evet, Belki farklı anlamlarını buluyoruz Evet ee, onu kesin yapıyoruz evet, o yüzden Şaka maka kaç 3 sene oldu galiba Oldu efendim Oldu <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bu e, yeni yayın döneminde de bizi ne doktorlar ne mühendisler istedi diyerekten üst başlığı altında meslekleri irdeledik e, Bu sefer askere bakacağız değil mi Evet Askerlik uğraşına bakacağız biraz Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım Olur Kamusla giriş gmail adresimiz var Kamu Güreş bir tip Twitter adresimiz var. Evet. Instagramımız var. Altın çiziyoruz Twitter'in Instagram adresimiz var. Evet, altın çiziyoruz çünkü hemen her programımızda kimi görseller ve bazı kısa açıklamaları Twitter'da paylaşıyoruz evet. ve program sonrasında kaydımızı da. E, dinleyicimiz Tuğba Solak Hanım Efendiye teşekkürlerimizi iletelim. Destek Destekçimiz aynı zamanda. Sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Böyle asker bir bakalım çağrı neler uyandırdı sende Didem böyle bir asker asker kelimeler var ilk önce aklıma geldi evet. benim işte biraz da böyle rlere basarak işte disiplin, harekat, komuta, müdahale, darbe gibi. Evet yani acaba anlamları mı bizde o sertliği uyandırıyor hani yoksa içindeki harfler mi? bilemedim ama bir de biz askeri seçtik ama sevgili dinleyicilerimiz tabi e, hemen askerle birlikte çağrışan e, pek çok sözcük var tam zıttında duran duran sivil de bir aklımıza geliyor hemen e, asker olmayan her şey sivil sivil olmayınca asker gibi ve er nefer çeri inzibat zabit subay jandarma silahlı kuvvetler rütbe hepsi... değil mi yani rütbe aklımıza bir çok şey geliyor yani Ta tabi tabi ya yani ben aslında daha çok neredeyse bu kelimeler askerle eş anlamlı gibi kullanılıyor anlamında o, söyledim. Doğrudur. Bir de bu yan şeyler evet, var. Ama girersek çıkamayız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hele bütün rütbelere değil mi? Evet, evet. ezberletiyorlardı önceden bizde. Öyle mi? Ee, i̇şte ha, e, milli güvenlik dersinde milli doğru. Milli Kaç yıldız falan. Evet. <gülüyor> doğru doğru. Hatta genelde bir rütbeli bir asker gelip işte Tipik hani böyle askerlik esnasında karşılaşabileceğimiz türden işte selam durmadır. Ha tabii Dikkat hazır ol otur doğru doğru, ha, doğru evet. öyleydi hatırladım. <gülüyor> Benim, benim lisede başıma gelmişti. Benim de geldi. Evet. E, <gülüyor> askeri kıyafet var tabii değil mi? <gülüyor> evet. Üniforma. Üniforma tabii. O, o üniformaya bakış da aslında biz e, asker sözcüğü üzerinde düşünürken şeyi fark ettik. Pek çok sözcükte yaşadığımız bir şey bu aslında ama burada çok daha belirginleşti. Hı -hı. Yani e, yüceltme, olumlu bakma, övme, hayran olmayla eleştirmeye karşısında durma hı hı. E, böyle çok fazla uç noktalarında. Birçok örnekler de var işte mesela paşam değil mi? Evet. E, çocuklara denir işte. Aa tabii. E, paşam denir işte Hücel ne Bodrum'un paşası mi? vardır efendim. efendim. Evet efendim bir de eskiden <gülüyor> paşaların artık yok herhalde o evlerinin önünde erbeklerdi. Paşa hanımlarına hanımefendi. E, modu da var. de, de, de, şey evet, vardı. Evet, <gülüyor> vardı. Hala var, Bir tane. Sanırım uygulama kaldırıldı. Artık Hı -hı. hiç görmüyorum. E, paşa yani... çayı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Aslında paşa da böyle e, hani sert ve her şeyin başında en üstünde bulunan kişi olarak nasıl en açık çaya paşa çayı deniyor. Bir hikayesi vardır belki de biz bilmiyoruz şu anda. Ben de bilmiyorum. Aslında bu paşadan bahsedince hemen şeyi düşündüm ben. Yani Türkiye'de son 10-15 yıl içinde askere bakış da e, baya değişiklikler oldu hani biz hep tanımlarla ilgili konuşuyoruz bir 15 yıl önce askerle ilgili e, tanım ve sözcükler yapın dediğimizde karşımıza çıkacaklarla şimdikiler Aynı değil. şey değil yani evet, evet bir toplumsal değişim. Evet siyasal ve toplumsal dönüşümler e, dillere de yansıyor dile de yansıyor. Evet e, o dünyaya ait olan tahlimizi de belirliyor. Ee, aslında bir yandan da birçok zıtlığı da barındırıyor ee, hani Hı -hı. E, askerlik, ne, militarizm diyoruz bir yandan ee, bir yandan da antimilitarizm kavramı çıkıyor Evet ee, Çok da tartışılıyor, ee, savaş diyoruz bir yandan da işte Savaş karşıtı diyoruz Savaş karşıtı. barış diyoruz Askerlik diyoruz sonra vicdani ret diyoruz Evet asker ve sivil diyoruz Silah diyoruz, silahsızlık diyoruz. Evet. Silah deyince tabii ki uluslararası silah firmalarının malum dünyadaki birçok bölgedeki savaş halleriyle ilgili olarak üzerlerine düşen görevleri son derece iyi yerine getirip evet. insanların kaderleriyle, canlarıyla, gelecekleriyle oynuyorlar. Evet, yani çünkü silah gerçekten askerin en vazgeçilmez parçası gibi ve evet. o da öldürmeye yarayan bir parça aslında. Hani hangi meslekte kullandığın alet edevat bu sonuca gider. Evet, evet öyle. Bir evet. de çok barışçıl görünen bazı ülkeler en büyük silah üreticileri. Evet. O da başka bir şey. Evet. Biz de böyle toplumsal hayatta Günlük hayatta bazı mevzular var. Mesela askerlik yapmayana kız vermezler, biliyorsun. Şey. Ama tabii sorarlar onu. Askerlik yaptı mı oğlumuz ya da yaptı bitirdi falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir yandan da işte verilmez tabi yani. Ama bu şeydir hani genel kuraldır, değil mi? Ama yani... çok böyle daha şey artık. Ee, gelenekçi olmanın çok dışında aileler hala askerlik yapmayana kız vermiyorlar mı acaba? Çünkü insanlar okuyorlar, doktora Önceden yapıyorlar. Önceden çok belirleyici bir şey değil o kadar, kadar değildir. Evet, Ama değil. iş verme hikayesi, sivillerden hani biliyorsun işte yani daha doğrusu hani iş başvurularında işte askerlik hizmetini yerine getirilmediği soruluyor. Hmm. Böyle bir durum var. Günlük hayat derken bir yandan da son dönemde çok ilgimizi çeken bedelli askerlik hikayesi Aa, var. Tabii. Para karşılığı. Para karşılığı askerlik hizmetini yapanlar var diyelim. Doğru. Kısa sürdü bu sefer. Bu e, 20, nesi? 20, 20 gündü galiba. Sen daha iyi gideceksin. <gülüyor> Sen zaten askerlik yapan biri olarak e, adaların o, da vardı. O vardır evet onları anlatacağım. Benim yok öyle anım. Benim tek <gülüyor> anım asker uğurlamalar. Onları sık sık görüyorum böyle. Evet Kornalar. ama bir erkekler dünyasıdır aynı zamanda. Yani. Doğru öyle. Da baktığın zaman. Öyle öyle tabii. E, bize dair bir şey yani açıkçası askerlik. İsrail gibi ülkelerde kadınlar da yapıyor tabii, ama. Tabii tabii yapıyorlar. Asker uğurlamaları tabii Türkiye'de çok... İşte en büyük asker bizim asker evet. nidalarıyla asker gidecek geri gelecek diyerek dağlardan şatırla dağlı zurnalı eskiden yani şehir içi terminalleri işte harem ve esenler daha yoğun kullanıldığı için şimdi otobüs firmalarının hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Biraz daha hani... Dağıldı. E, dağıldı ama e, atıyorum bir on yıl öncesinde... tam bir asker uğurlama merkeziydi, garlar diyorsun evet, yani. Evet, yani. Yani gar yani çok, sözcüğüne de... Çok sık sık <gülüyor> sık sık <gülüyor> Gar değil yani. pardon, otobüs terminal. Otobüs, otobüs terminal. terminal, evet efendim. Evet. E, askeri bölge girilmez diye bir şey var tabii günlük hayatta. Aa, tabii. Yine daraldı bence ama önceden daha sık rastıyorduk. Yani işte... Levhalar, doğru. O tipik hani asker görüntüsü, nöbet tutan, hani altına da girilmez yazısı. Şimdi devlet giriyor oralara galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Askerlik fotoğrafları var, o aklıma geldi yine. Ay çok komikleri var onların, <gülüyor> belki paylaşırız Twitter'dan böyle, gülkü karanfilli falan. <gülüyor> Çok ee, böyle. Bir yandan tabii hani bir, bir korku mevzusu tabii yani askerlik yapıp yapma hikayesi e, korkuyu ve şiddeti de barındıran yani ister istemez doğası gereği e, bu tip kelimeler e, kavramlar da aklımıza geliyor. Doğru ee, bir de askerlik süreci de değil mi böyle e, bambaşka bir dünya dediğin gibi o erkek dünyası ve içine düştükleri aslında takım çavuş kim olduğu çok önemli bazı insanların psikolojileri. ...pozularak dönüyorlar. Evet. Şimdi o biraz askerlik sürecimle de ilgili... ...biraklı da konuyla ilintili olarak... ...sadece o alana has bazı... ...tabirler, te, tabirler var. Onlardan biraz bahsedeyim. Buyurunuz efendim. İşte bir kebap askerlik vardır mesela. Bu daha çok işte çatışma bölgelerinden uzak... ...ülkemiz için konuşuyorum. Askerler için hani daha çok söylenir... ...işte yazıcı, depocu gibi yani... ...belki komutan postası gibi... ...acemi asker diye bir tabir var... ...işte tabi uzman olmuş askerin... ...hani bir süre eğitilmesi... ...ben Acemi Birliği'nde bu arada ustalık... E, ...işte görevimi... ifa ettim orada... Ustalık e, görevi e, ne ya? ...eğitim çavuşu olarak... Ha, yani. eğitim çavuş. <gülüyor> ...usta asker, acemi asker Bayağı, işte... Evet. ...eğitim çavuşu... bu yaptım... ...dolayısıyla e, 2500... ...2500-3000 arası... ...kişiyle? ...askerle muhatap, oldu muhatap oldum... E, ...mıntıka diye bir hani temizi herkesin bildiği mıntıka temizi vardır işte kendi bulunduğum bölgenin temizliğini hı hı. hatta o yüzden sigara izin atılmaz yerlere de hani alınır işte bir yere konulur vesaire temizlememek için Ve nöbet kavramı vardır tabi ama bu nöbetin çeşitli yönleri var işte sınır nöbeti tel nöbeti gibi böyle küçük birliklerde Acimi birliklerinde özellikle işte postal nöbeti tutulur. Terlik, postal nöbeti nasıl? Evet yani bayağı bildiğin işte askerlerin... Postallarının gece nöbetini uyurken, evet, ha, çalmasınlar diye mi? Tabii tabii terlik nöbeti tutulurdu. Ha, Efendim, bu çok ilginç. Efendim söyleyeyim kantin Bilmiyorum. nöbeti tutulurdu. Aynı ona... Koğuş nöbeti mi? tutulurdu. Ee, askeri kıyafetler var tabii işte botlar, postallar, palaskalar, kepler çok önemsenir. Üzerine de aynı zamanda şeydir... Ee, zimmetlenmiştir ha, doğru Dolayısıyla ya. şey iyi bakman gerekiyor, koruman gerekiyor, çaldırmaman gerekiyor. Nolu ee, mesela çalındıysa ya ceza bir Sana, şekilde. Evet. İşte Ç bir ara verelim. verelim. Devam edelim. Ben bu konuda tadilere. o kadar çok şey bilmediğim için sadece böyle askeri renkler var ya <gülüyor> haki falan o yeşile. Evet. Haki dünya da bambaşka. Bir şarkı da Haki verelim. dünya ne evet. güzel söyledin, evet. Asker yolu beklerim, gülaydan gelecek. Evet. diyari. Müzik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 Radyo 94.9'dayız Mesleğimiz, uğraşımız, iş alanımız Askerlik, asker kelimesiyle Devam ediyoruz evet, Kerem Sadece o alana dair Kelimelerden, tabirlerden bahsettik Biraz evet. daha devam ediyoruz, poşet diye bir şey vardı Mesela kısa dönemlere Ben kısa dönem olarak askerlik yaptım Dolayısıyla uzun dönemler Uzun dönem askerliğini yapan arkadaşlar bize poşet derdi. Niye poşet? Onun neden olduğunu bilmiyorum ama kısa dönemlerin ismi poşetti. Hmm. Belki işe yaramaz babında Hani Onlar daha uzun süreli gerçekleştirdikleri Aha. için görevlerini <gülüyor> şafak diye bir tabir var tabi hani ha, çok meşhur biliyorum. şafak işte kaç diye sorulur birbirlerine evet. bot bağlamak vardır bununla bir, biraz da ilintilidir. İşte genelde bir tartışma çıktığı zaman işte benimle mi beraber bot bağladın denir. O da hani süreyle ilgilidir. Yani ne zaman başlanıldığıyla ilgili. He. Yani daha uzun süredir askerlik yapan arkadaş, diğer arkadaşa işte böyle yüklenir de daha doğrusu. Yani haddini bilir, beni bilir. Yani aşamanı bil Ben senden daha He. uzun zamandır askerlik yapıyorum gibi. Bir de toprakçılık diye bir şey var askerde. Herkes memleketlisini korur vesaire. Ha, toprağım. Yalnız bu bence sırf askerlikte <gülüyor> değil. Bizim ülkede Orada çok belirgindir Bayağı gözlemlerim Hayır, anlamında ha, daha şu, da belirgin yani. Gözlem deyince işte bir yandan ben şöyle de düşünmüştüm aslında. Biraz komik, biraz trajik, biraz da panoramikti çünkü 2500 3000 tane askerle yüz göz olunca e, dolayısıyla hani <gülüyor> yüz <Türkiye'de> de, <gülüyor> e, tam anlamıyla yüz göz oldum çünkü e, ve hani şey e, inanılmaz bir panoramik bir tecrübe oldu. Yani Türkçe bilmeyenle de denk düştüm. Hmm. Akıl sorunları olan çocuklarla da denk düştük. Yaşımda biraz farklı o dönem. ...kara şimşek diye bir şey var tabi bir yandan... Ha, ...onu biliyorum... ...işte herkesin bildiği daha doğrusu işte bu yeşil mercimek yemeği... ...yeşil mercimekten yapılan... ...ama bu hep askeriye de mi söyleniyor... ...sivil hayatta da öyle vardır denmiyor muhtemelen ama orada çok, de, orada çok kullanılıyor... ...içtima tabi var işte sayımları <gülüyor> işte asker sayımları... ...sabah ayrı işte akşam ayrı vesaire... E, ...yemin törenleri vardır meşhur... <gülüyor> Ona dair bir hazırlık olur hatta işte... Ailenin işte askerin yakınları hani mutlaka katılırlar. Hı -hı. Benim ona dair küçük bir anım var. <gülüyor> ana e, babam e, gelmişti yemin törenimize. Babam gelmiş ama böyle palas pandras gelmiş, hiç bir hazırlık da yapmamış. Gittiğimiz ben Manisa'da yaptım askerliğimle orada da hiç otel vesaire kalacak yer yoktu. E e, babam da işte tuttuk olun ha dedi ben seni bir yere götüreceğim dedi. Ben sürprizli bir şey oldu. ...bir hamama götürdü beni... ...tarihi bir Manisa'da Osmanlı döneminde kalma hamama... Hmm. <gülüyor> ...eski bir gelenektir aslında... ...hamamlarda kalma ama bizim yörenin... ...insanları genelde de işte... ...hamamlarda kalma derken... ...orada kaldınız yani kaldılar... ...evet evet kaldım... ...ha öyle... <gülüyor> tamam, ...ben de yıkanmaya tarihi bir ki... ...hatta bize <gülüyor> çok iyi ağladılar vesaire... ...kapıyı da anahtarı da verdiler teslim ettiler... ...gitti adamlar Ata, biz kaldık o tarihi ya, hamamda... Hiç hiç. ...çok güzeldi... Böyle yani daha çok birçok şey var ama Nizamiye tabii hani kapısı anlamında Bir de banyo hamam meselesi vardır o da ilginçtir hamam deyince o aklıma geldi E tabii hani böyle kafana göre gidip Hani ben duş alayım Gibi değil. Banyo Olmuyor sıra oluyor vesaire Zor oluyor Her şeyi e, kurala e, saate tabi e. Çarşı izinleri tabii bir de hani çok önemlidir O evet, gelmeyen evet. bazen cezalandırılan e, <gülüyor> Malum ha, Çıkamazlar yani, evet falan vesaire. değil mi Evet, evet. Bunlar geldi ilk aklıma... ...sende bazı tabirler vardı... ...ya ben de şey... ...ben de askerliğimi çavuş olarak... <gülüyor> <gülüyor> ...ya ben... E, ...Bernar Şov'dan... E, ...çalıntı... ...şimdi e, Berner Şov'un e, Gülen Sözcüklerinde... ...askerle ilgili baya zehir zemberek... ...bazı ifadeler var... E, ...ancak bir döküm de yapmış... ...askerin çağrıştırdığı... ...diğer sözcüklerle ilgili... ...ben direkt o dökümü okuyacağım... ...sanki bizim de vardığımız sözcükler gibi bir kısmı... E, ...asker disiplini... Asi, Albay, Kahraman asker, Atom bombası, Başkomutan, Barış, Barut, Bomba, Bombalamak, Cephe, Düşman, Dünya Savaşı, Fatih, Fethetmek, Gazi, General, İç Savaş, İsyan, Kahraman, Komutan, Kurşun, Makinalı Tüfek, Marş, Militarizm, Ordu, Öç, Ölüm, Öldürmek, Öldürülmek, Özgürlük Savaşı, Rütbe, Saldırı, Savaş karşıtlığı, savaş suçu, savunma, sıkı yönetim, silah, sivil, soğuk savaş, subay, şehit, tabanca, tayın, tehdit, tehlike, teslim, tutsaklık, üniforma, yenilgi, yengi, yiğit, zafer, zapt etmek, zorbalık, zorunlu askerlik, zulüm. Evet, bence çok güzel bir özet oldu evet, bir yandan da. Biraz uzun oldu böyle dinlemek <gülüyor> için e, ama e, A'dan Z'ye. Oldu, oldu mu cidden ya. Ee, aslında takım filmler de var Onlardan da bahsedip haftaya devam edelim diyorum ben Evet sözlüklere ancak haftaya girebileceğiz herhalde Böyle hem savaş karşıtı olan Bir yandan da savaş ve militarizm güzellemeleri olan evet, filmler var Aynı zıtlık sanat dünyasında ee, da var Evet ama biz daha çok hani işin anti-militarist kısmı ile ilgili bazı hani filmler var. Bundan herkesin de bildi. işte full metal jacket var, Kubrein. Evet. Çok güzel bir filmdir. Transmalikan The Red Line vardır. Çok i̇nce Kırmızı Hat güzel. çok Aha. güzeldir. Ben sinemada izlemiştim. Ben de. İzlemeyenler varsa sıkı <gülüyor> bir... Ben de. mutlaka izleyin diyelim. Yani şey tabii daha popüler olan bir Erin'i kurtarmak falan da var. Yani onu da kötülemiyorum. Bayağı o da fena bir film Etkili değil şey, ama de. daha klişeleri fazla bir film. O ama İnce evet. Kırmızı Hat bütün o durgun ve sakin sahneleriyle ne kadar sıkı bir savaş karşıtıdır aslında. Bili <Gülüyor> müfreze vardı. Müfreze vardı. Platon evet. Beliba, evet. Kıyamet film vardı hmm. Böyle şimdilik Edebiyattan da o zaman hemen Aha. madem böyle bir sanata girdik e, Şimdi şiir cephesinde aslında birbirine çok zıt iki gidişat söz konusu e, Yani bir işte diyelim ki Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerindeki e, bu Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker ...diye e, başlayan bir kıtayla... ...zaten şiirin bütünü... ...askerliğe ve savaşta... E, ...şehit olmaya ve ülkesi için... ...canını vermeye bir... E, ...güzellemeyken... E, ...öte yandan... E, ...savaşla ilgili sorunları olan... E, eserlerde çok var... İşte ...bu har harbe giden sarı saçlı çocuğu vardır... E, ...Orhan Veli'nin... E, ...gene böyle dönder... ...çünkü hep dönmeme ihtimali vardır... E, ...askerin... ...keza Garp cephesinde yeni bir şey yok... ...Erik Maria Remark'ın... ...tam savaş karşıtı bir kitaptır... E, ...Tolstoy'un... ...Savaş ve Barış'ı aklıma geliyor... ...burada hep bütün bu savaş kelimesi... ...askerle birlikte anıldığı için bizim aklımıza... Geliyor Keremle ee, doğal. Böyle. Olarak, evet. Evet. Peki efendim yılın ilk programı e, askerle başladık ama. Evet asker gibi <gülüyor> e, dinleyicimiz Sayın Tuva Solak Hanımefendi tekrar teşekkürlerimizi Teşekkür iletelim haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. İyi haftalar. Hoşçakalın.